Perişan Eser'den sevgiler, saygılar, mübetler, dinleyiciler, radyoların tek arkası yarın komedi programı Perişan Efendi, radyoda Türk sinemasının yeni bölümlerini sunar. Hadi dinleyin, dinleyiciler. Evet. Geçtiğimiz bölümde konak ailesinden çiftası asikipaşa, Nalen Ömercik ve Taci çoraplarını kaybetmiş. Büyük bir celali isyanı mütarekeyle kaybolan çoraplarını arıyorlardır. Ve en son Nalen çoraplarının yerini sormuştur ve biz de meraktan çatlayın diye tam yerinde kesmiştik. İyi ki de kesmiştik çünkü daha önceki bölümlerden biliyorum kesmeseydik bu bölümü dinlemeyecektiniz. Maalesef o sabah çoraplarını kaybeden yalnızca bunlar değil, konaktaki başkaları da çoraplarını kaybetmiştir. Ve konak ahalisi büyük bir galeyan ezeyanla mesli dermes olmuş çoraplarını arıyorlardır. Doğrusu şaşılacak şeydir. Allah Allah, konak ahalisi büyük bir galeyanı hezeyanla dermes olmuş çoraplarını arıyor. Şaşılacak şey. Şey, çoraplarımı gördünüz mü Paşa babacığım? Hayır, görmedim Nalan kızım. Peki, sen benim çoraplarımı gördün mü? Maalesef görmedim Paşa babacığım. Peki, benim çoraplarımı gördünüz mü Nalan? Görmedim Taci. Hem ben senin çoraplarının bekçisi değilim. Zaten görsem de söylemem. Ne kadar ilginç değil mi Nalan? Benim çoraplarım da kaybolmuş, senin çorapların da kaybolmuş. Oysa sen bana devamlı... ...seninle ortak bir tarafımız yok diyordun. Bak, ikimizin de çorapları kaybolmuş. Buradan da anlaşılıyor ki biz birbirimiz için yaratılmışız nalan Ünlü Brezilyalı düşünür Yuhan Christopher Daum'da dediği gibi Ananı seni benim için doğurmuş Hamurunu da yine benim için yoğurmuş nalan Üzgünüm dediklerinizden hiçbir şey anlamadım Ne yani ben şimdi boşuna mı konuştum ha? Kızım biz bu lafları yolda bulmuyoruz tamam mı Ben şimdi bir daha nereden bulacağım da bu lafları söyleyeceğim Üzülme Taci damadım ben dediklerini not aldım ...lazım olunca işte veririm. Şey, afedersiniz, Çoraplarımı gördünüz mü paşa hizmetleri? Çoraplarım. <gülüyor> <gülüyor> bir dadı parçası koskoca bir paşaya... ...çoraplarının yerini nasıl sorar ha? Bu ne cüret. Kafayı yiyeceğim. Sen koskoca paşaya... ...çoraplarını nasıl sorarsın ha? Bu ne cüret. İzin verin kurşuna dizdireyim... ...ya da zindana attırayım paşa babacığım. Hayır, bu kadar kolay kurtulmama. Onun için harika bir ölüm hazırladım Yarın Şafak'la birlikte onu aslanlara vereceğim Emredersiniz Paşa Babacığım ee, Şey aslanlara verelim vermesine de Şafak kim Paşa Baba? <gülüyor> Nasıl espri Paşa Baba? Aferin benim damadım Her zaman söylüyorum Stand upçı Yılmaz Efendi Senin yanında halt etmiş Yalnız ne halt etmiş ben de onu bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Nasıl espri damat <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız paşa babacığım İnanın sizin tarihin akışını değiştiren bu esprilerinize bayılıyorum Nasıl buldun bizi Nalan Ay bence ikiniz de iğrençsiniz <gülüyor> Kıskanıyorsun değil mi Evet evet kıskanıyorsun Espri yapamıyorum diye kıskanıyorsun yaptığım esprileri Dadıyı götürüp şafakla birlikte asayım da gör gününü Babacığım, ne olur dadım affedin. Ayaklarınıza kapanıp yalvarıyorum. Affedin maaşlayın onu. O etti size etmeyin. Lütfen kalkınız Nalan. Bir dadı parçası için yerleri yalıyorsunuz da. On yıllık kocanın bir kere ayaklarına kapanmadın be. Lütfen paşa babacığım. Bacı kanka affedin. Bari benim hatırım için. Bir fincan kahvenin bile kırk yılı hatırı var. Benim kahve kadar hatırım yok mu paşa babacığım. Pekala Nalan kaşı. ...senin hatırına onu affediyorum. Ama bir daha böyle şeyler istemem. Yoksa insanlıktan çıkacağım ve çok adı bahsedeyim. Allah encamınızı hayrat tebbiyle eylesin Paşa Babacığım. Allah razı olsun Allah Allah. Galiba benim çoraplarım da kaybolmuş Paşa Hazretleri. Demek sizin çoraplarınız da kayboldu Prefrika Hanım. Geçen bölüm çorabımızı sorduk diye söylemediğinizi bırakmamıştınız. Ee gülmek hocana gelir başına. Çok ilginç paşa babacım Herkesin çorabı kaybolmuş Sizce bu biraz garip değil mi? Haklısın Taci damadım Bu biraz garip Telefon çalıyor izninizde bakayım Bir bakayım bakalım telefon kimeymiş Taci damadım bugüne kadar Telefona hiç bakmazdın Bakıyorum da telefona bakıyorsun ee, Şey paşa babacım Baktım telefon çalıyor ve Sonra da baktım ki telefonu en yakın benim Bari ba bakayım dedim i̇yi, iyi, bak bakalım Alo, çift Haseki Paşa'nın konağı bendeniz Taci buyurun kimi aramıştınız? Taci, ben çorapçı başlıyor işte. Dediğin gibi çoraplar hazır getireyim mi? Ee, e, tamam anlaşıldı Işık Efendi. Paşa babama dediklerinizi ileteceğim, ellerinizden de öpeceğim efendim. Kimmiş tacı oğlum arayan? Ee, şey Paşa babacığım, deprem ZDMT işikara Efendi Hazretleri aradı. Ee, çift Haseki Paşa'ya söyle. İçi rahat olsun fay hattı Humayun'u bizim konağın altından geçmiyormuş dedi. Onu dedim. Demek öyle dedi ha. <gülüyor> İyi o zaman. Gidip çift haski Paşa'ya söyleyin de korkmalarına gerek yok. Fay hattı konakların altından geçmiyormuş. Abo! Üst üste gelen krizler Paşa babamın aklını başından almış. Yine ne söylediğini bilmiyor. Ömercik yavrum koş dedene su getir oğlum hadi. Dadı koş dedeme su getir çabuk. Tamam yavrularım geçti. Bana su getirmek için gösterdiğiniz üstün çaba gözlerimi yaşarttı. <gülüyor> Sizinle korur duyuyorum evlatlarım. Tamam Nalan geçmiş su getirmene gerek yok hayatım. Tamam Ömercik geçmiş su getirme yavrum. Tamam dadası getirme paja dedeme geçmiş. Tamam Ömercik yavrum geçmiş su getirmiyorum. Dur, dur, dur, dur. Evet. Çift ölmek üzereyken su istemiş fakat o ona oda kuyruğuna buyurmuştur. Sudan bahanelerle çift su getirmeyen konak ahalisi çorap krizini daha atlatamamış ve ikinci bölümün sonuna gelindiği halde çoraplar hala bulunamamıştır. Yoksa birileri çorapların bulunmasını kasten ve cebren mi istemiyordur? varsa kim istemiyordur? Arkasında hangi gizlenler vardır? Hepsi gelecek bölümümüzde.